Kentin tozuna hoş geldiniz. Yine kısa bir haber turu ile başlayacağız. 22 Şubat tarihli programımızda Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın hükümetin marka şehirler oluşturmak için İstanbul'da yeni şehir çalışmalarının devam ettiğini bildiren demecine yer vermiştik. Bayraktar 3. Havalimanı'ndan başlayacak bu yeni şehrin proje çalışmalarının bitirildiği ve kamulaştırma, arazi satın alma gibi kentsel tasarım çalışmalarının yapılmakta olduğundan bahsediyordu. Ve iki gün önce Elif'inci imzasıyla radikalden bir haber, bu bölgede 42 bin hektarlık acele kamulaştırma çalışmalarının başlatıldığını bildirmekte. Avcılar, küçük çekmece, Bakırköy, Esenyurt, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde 42.300 hektarlık arazi yeni proje alanı. Peki ya buralardaki yerleşik nüfuslar? Onlar cim karnında nokta. Etkilenen ilçelerden Esenyurt'tan Babil Kuleleri Mağdurları Dayanışma Derneği'nin bir çağrısı var. Paylaşmak istiyoruz. Babil Kuleleri anlayacağınız üzere lüks bir konut projesi. Hani memleketin kentlerinin ayrışması, bölünmesi, insanların birbirini anlayamama halleri daha iyi tarif edilemezdi diyesi geliyor insanın. Nerede oturuyorsunuz? Babil kuleleri e zaten memleketin kendi koca bir Babil Kulesi olma yolunda. Projenin ismini Babil Kuleleri koymak çok yaratıcı ve öngörülü olmuş. Evet kulelerin mağdur ettiği esen yurtluların imar problemlerine ilişkin konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 11 Mart 2013 tarihli meclis gündemine 209. sırayla girmiş. Muhtemelen 15 Mart 2013 tarihinde yani bugün bir karara bağlanacağı söyleniyor. Umarız adil bir karar çıksın. İstanbul artık bir fabrika, arazileri sırayla fabrikaya giriyor. TOKİ, bakanlık ve yerel yönetimler eliyle rezidanslaştırılmış, AVM eleştirilmiş, butik otel, villa, aklınıza ne gelirse soylulaştırılmış mekanlar olarak fabrikadan çıkıp pazarlanıyorlar. Buralardaki yerleşik nüfuslar fabrika yönetiminin hiç umurunda değil. Fabrika, yaşam alanlarını dozerleye dozerleye, çevre ve doğayı katlede katlede, habire kendisel arazi üretiyor. Araziler bittiğinde İstanbul'da tüketilmiş olacak. Ve Dikmen'le bitiriyoruz. Geçen hafta Dikmen'de Dünya Kadınlar Günü için Dikmenli kadınlarlaydık. Dün vadiye saldırı haberleri geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Dikmen Vadisi'ndeki yıkım ihalesini mafya tipi örgütlenen taşeron şirketlere devretmesinin ardından vadi halkına ikinci saldırı gerçekleşti. Dün saat 13 sularında sayıları 60'ı bulan şirket elemanları sopalar ve kepçe eşliğinde saldırıya geçmiş. Şirket elemanları pompalı tüfeklerle vadi halkına hedef gözeterek ateş açmışlar. Ama silahlı saldırılara karşın geri çekilmeyen vadililer saldırganların üzerine yürüyerek saldırıyı püskürtmüş. Eşkıya kentin göbeğine inmiş mahalleye saldırıyor yöneticilerden tık yok. Ana akım medya ise maşallah videoları manşetlerini tekzip ediyor. Meslek ettiği ayakları altında. Dikmene geçmiş olsun diyoruz. Eşkiyalara inat orada hayat var. Ve geldik bugüne konumuz fotoğraf sanatı ve iki sanatçıyla birlikteyiz ama kent yine yakamızdan düşmüyor. Konuklarımızdan Serkan Taycan, geçtiğimiz 20 Aralık 10 Şubat arası Elipsiz Galeri'deki Kabuk isimli sergisinde İstanbul'un çeperlerine odaklanarak kabuk değiştiren metropoli belgeledi. Görselleri internet üzerinden erişebilirsiniz. Taycan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitiminin ardından Nordens Fotoskola'da İsveç'te belgesel fotoğraf eğitimi aldı. Sabancı Üniversitesi görsel sanatlar yüksek lisans programında, pardon, eğitimine devam ediyor. Daha önce de memleket isimli bir sergisi vardı ve aslında bu sergi ve kabuk bir üçlemenin ilk iki parçası. Üçüncüsü de kamusal alanlar olacak. Yurt dışında sergileri de var. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz Engin Gerçek, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümünde lisans ve yüksek lisansını yaptı. Bilgi Üniversitesi'nde 3 yıl teknik fotoğraf dersleri asistanlığı var. 7 yıldır mimari fotoğrafçı ve görsel tasarımcı olarak kendi şirketi olan Stüdyo Majo'da çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar birçok fotoğraf projesi gerçekleştirdi. İstanbul'da mahremiyetin ihlali ve teşhiri, gerilimli bir tarihçe ve 41 Fotoğraf adlı eseri Uğur Tanyeli kaleme aldı. Fotoğraflar Engin Gerçe'ye ait. Kuştepe semtinde yaşayanlardan bir grubun evlerinin iç mekanlarını görselleştiriyor. Bu fotolara da internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet, Engin hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi ben ikinizin de eserlerini görünce aslında biri çeperler, biri iç mekanlar ama çok örtüşen konu var. Onun için böyle istedim. Hı. İyi ki de birlikte gelebildiniz, çok mutluyuz. Şimdi ilk aklıma gelen Jean-François Pürüz'ün İstanbul'da yüzleşme denemeleri... Çeperler Hareketlilik Kentsel bellik adlı çalışmasındaki sözü merkezperverlik oldu. Şimdi orada Perüz merkezperver araştırmalarda tamamen göz ardı edilen ya da sürekli basit yargılarla indirgemeci bir tavırla ele alınan İstanbul'un yeni mekanlarına şahit olmak istediğini yazıyor ve aslında ikiniz de bu merkez perver yöntemi aşarak e, Peruz'un bu e, yapmak istediğini fotoğraflarla gerçekleştiriyorsunuz. Sen Serkan periferiyi, çeperleri e, belgeliyorsun. İngilser kentsel dönüşüm işinde ...kabuğa atılmayı bekleyen bir mahalleyi... ...aslında Kuştepe çok merkezde ama... E, ...nüfusu maalesef... ...kent tarafından merkezi kabul edilmiyor... ...merkeze layık görülmüyor... ...onun için o da merkez dışına... Atıl ...atılmayı bekliyor ne yazık ki... İşte ...peruz basmakalıp... Merkez, Perver İstanbul araştırmalarının... ...ötesine geçildiğinde... ...sosyal bilimler için muazzam bir araştırma... alanı bulabileceğimize dikkat çekiyor... ...fotoğraflarınızı da bizler... ...sosyal bilimciler için... ...aslında böyle bir kapı açıyor çok önemli... Şimdi ben soruma Serkan seninle başlamak istiyorum. O mesela ayüstü alfa gibi araziler <gülüyor> ve eski İstanbul'un o muhteşem panoramasından nazire hmm. ve biraz ürkütücü topografik panoramalar. Burada neyi amaçladın? Çeperler, çıkış noktan ve neden kabuk? Kabuğun birçok çünkü benim için de anlamı var ve o birçok anlamla e, sergi hmm. o kadar güzel örtüşüyor ki. Evet, teşekkürler. <gülüyor> O son kabuk şeyinden başlayayım isterseniz. Hı hı. Seriyi hazırlarken bu yaklaşık iki buçuk sene kadar süren bir çalışmaydı. İlk başta daha çok coğrafik lokasyona vurgu yapan Perifer isminde bir isim kullanıyordum. Çalışma başlığı olarak. Ama süreç içerisinde konuyla aşina olmaya başladıkça kabuk metaforunun bu şeyle olguyla hı hı. daha uyumlu olabileceğini fark ettim ki işte o metaforik anlatımlardan birkaç tanesini örneklemek hmm. gerekirse işte malum kabuk içindeki organizmayı kavrayan, kollayan hmm. onu dış etkilerden koruyan ve dışa açılmasını da engelleyen hmm. bir yapıya sahip birincisi böyle bir şeydi yani kentin dışındaki bütün bu çöperlerdeki toplu konutların Kentin dışında bir ortaça e, kalesi gibi kabuk hı hı, örmesi hı hı. E, olgusu e, dikkatimi çekti. İkincisi ise işte son dönemlerde İstanbul'un son e, birkaç on yılda daha çok en son on yılda yaşayan yaşanan bütün bu global ekonomiyle eklemlenmesi sürecinde kentin bir anlamda kabuk değiştirmesi hı hı. olgusu hı hı. E, ikinci olarak yön planlardı. Üçüncüsü ise daha sonra aslında biraz önce bahsettiğiniz e, üzere... ...Can François da olan diyaloglarımızla... ...bu Hı -hı. süreçte Can François'nın e, hem yazdıklarıyla... ...hem de kendisiyle olan diyaloglarımız sonucunda... E, ...çok e, faydalı Hı -hı. E, ve olayın izleyeni değiştiren de bir rolü var benim için. E, o süreçlerde ben kentin çevresindeki e, bu... E, Ekolojik dönüşümü yani hı hı. kentin bütün hafriyat alanlarındaki bütün bu ekolojik dönüşümün bir anlamda kentin yaraları olduğu gibisin gibi bir hı hı. analoji de geliştirdi. Hı hı. Dolayısıyla bu kentin yaralarının kabuğu hı hı. olma hı hı. durumu da orada ortaya çıktı Dolayısıyla bu 2 3 metafor evet, üzerinden kabuk evet, ismi gerçekleşti. Gerçekten örtüşüyor. Evet. Şimdi bir de burada şey var. Mesela insan böyle karınca gibi insanlar gidiyor, evet. geliyor. Hafriyat kamyonları bir şey evet, evet. Ee, bu, hani böyle ürkütücü de böyle inşaat evet. makinesine dönüşmüş bir mekanik evet. kent. Yani bu hani uzay filmlerinde olur ya. Evet. Hep görseller insan yok. Evet, ama evet. öte yandan mesela işte bir Disneylendirilmiş evet, bir kapalı site evet, falan evet, var evet. bu ürkütücü bir İstanbul Yani bu gerçek bu evet. aslında ve değil evet, mi öyle evet, yani evet. Yani bu tabii ki Kent merkezinde yaşayan Bizler e, olarak e, kenti yaşayan bir organizma olarak yer alırsak onun e, bütün e, bu süreç sonunda, oluşan dış ürünleri aslında bir bakıma bu kent çeperinde olan Hı -hı. durumlar yani o bahsettiğiniz işte hafriyat alanları. Yani şöyle bir örnek vereyim, kentin dışındaki hafriyat alanları çevremizde böyle her gün sarı kamyonlar görüyoruz evet, değil mi? Çok günlük evet. bir dilden bahsedelim. Bu sarı ne kamyonlar mi? aslında kentin bir anlamda bütün safrasını dışarıya taşıyan. Hı -hı. Ee, araçlar ve e, kentte yapılan bu inşaat faaliyeti faaliyeti o kadar büyük ki aslında e, çok küçük bir örnekle izah edeyim ki işin ciddiyeti ortaya çıksın hı hı bir arkadaşım bahçesindeki bir havuzu yaptırmak için 60 kamyon hafriyat çıktığını söyledi. Şimdi buradan ortaya buradan yola çıkarsak düşünün. Kentin çevresinde yapılan yani kentin merkezinde yapılan bütün bu inşaat faaliyetlerinin, bu koca koca gökdelenlerin çıkardığı, buradan çıkan hafriyatların Yarattığı, e, oluşturduğu hı hı. hafriyat nereye gidiyor acaba? Bu çok büyük bir soru <gülüyor> benim için aslında. Yani böyle, bu konudan önce hiç aslında düşünmediğim bir şey. Aslında bunu hiçbirimiz düşünmüyoruz. Evet. Çok enteresan değil Şimdi, mi? Şimdi İstanbul'da birkaç farklı lokasyonda bunlar toplanıyor. Hı hı. Bunlardan en büyükleri kentin kuzeyindeki eski kömür yataklarının hı hı. bulunduğu şu anda işte biraz önce bahsettiğiniz kentin. Üçüncü Havalimanı'nın hı hı, yapılacağı hı. ve işte kentin kuzeyindeki Karadeniz'deki yeni şehir hı hı. diye lanse ettikleri alanlar buraların depoları. İşin büyüklüğünü açtığım için bir tane daha örnek vereyim. Bu Göktürk yakınlarında oturan bir arkadaşım şeyden bahsediyor. Evine gidip gelirken işten bu kamyonlarla karşılaştığından bir keresinde... ...hiç e, üşenmeden... ...hani böyle bir merak da olarak... ...acaba bunlar ne kadar uzunluğunda bir sıra oluşturuyorlar... ...çünkü orada bir sıra oluşuyor... Evet, evet, e, ...bekliyorlar... E, ...hafriyatı dökmek için... ...bir keresinde 5-6 kilometre uzunluğunda... ...bir sırayla karşılaştığını söylüyor... ...şimdi tabi bunun hani... E, ...sembolik değeri... ...şuradan kaynaklanıyor... ...yani o kadar büyük bir şey ki... E, ...çıkan büyük bir hafriyat ki... E, ...bu... Ee, kentin e, bir şekilde hallaç pamuğu gibi e, bir evet. yerden bir yere evet. atılması anlamına evet. geliyor. Ee, e, aynı zamanda küçük parantezde bitireyim. şey Bu yerler aslında eski taş ocakları ve kömür madenleri kenti yapmak için oluşturulmuş, kazılmış yerler yıllar öncesinde. Şimdi, şimdi düşünün ki şöyle tersini, bir şöyle evet bir metaforik durum evet. var. Yani kent bir yerden kenti yapmak Hı -hı. için e, bir açtıkları çukurların içerisine şimdi yeni kenti dolduruyorsunuz ve bir arkeolojik e, katmanlaşma gibi yani kat kat kat kat kat kat 8-10 kat e, oluşturuluyor. Binlerce kamyon ve ardından üzerine yeni kenti inşa ediyorsunuz. Yani evet. öyle Aynen. bir e, sıkıştırılmış ee, ta zaman sürecinden bahsediyoruz ki yani bu Röpert'ten evet. bir şeydi biraz da benim işte sergide ha, onu hissedebiliyorduk. O evet şey Emeklerine sağlık. Evet. Engin ben sana dönmek istiyorum. Bu öyküler evet. soyluların değil olağan kentlilerin, kuş tepelerin, yani çeperde tutulanların gündelik yaşamlarından kesitler. Ve üstelik bugüne kadar da çok azımızın bildiği tam mahremiyetlerine, içlerine giriyoruz. Şimdi ben aynı soruyu sana da soracağım. Ne etti seni bu çalışmaya? Neden böyle bir belgeleme? Bir de soylulaştırmanın soyluları diye adlandırmışsın. Biraz evet. ironik geldi. Onu açar mısın bize? Hı hı, tabii. Ee, aslında benim bu projeye başlama refleksim şöyle oldu. Ben e, doğup büyüme Kuştepe'liyim hı hı. E, ve orada... E, fotoğraf çekmeye başladığımdan beri e, her zaman orada fotoğraf ürettim ben. E, ama e, hep bir e, proje yapmak istiyordum mahallemle ilgili. Ve e, bir gün orada şey duydum. İşte bir kentsel dönüşüm pro Hı -hı. oradaki tanıdıklardan Hı -hı. kentsel dönüşüm projesi yapılacağını duydum. Orada çeşitli çalışmalar yapıldığını duydum. Ee, ve bunun için Şişli Belediyesi'ne gittim. Ee, konuyla ilgilenen mimarla görüştüm ve e, konuyu incelediğimde aslında e, Kuştepe'nin bir kısmının e, yıkılacağını ve buradaki halkın Hı -hı. şehir dışına e, sürüleceğini Hı -hı. E, gördüm ve buradan da işte Serkan'ın projesine bağlanıyor. <gülüyor> evet, öyle, e, hakikaten. Ama tabii kesinlikle Hı -hı. Sürülecek falan denmiyor. Hı -hı. Burada toplu konut yapılacak. Hı -hı. Yerinde Deniyor. diyordur proje. Evet, ama ben fotoğrafları abi, çekerken tabii. sorduğum kişiler hiç zaman biz e, onların e, şeylerini ödeyemeyiz. Aydatlarını tabii, ödeyemeyiz. Tabii. E, bu yüzden de, de Evet şey tabii. dışına e, gideceğiz dediler. E, ben e, bu duruma çok üzüldüm. Çünkü yani Kuştepe çok ilginç bir yer. Merkezde. E, ama biraz da e, kendi içine kapanık. Yaşayan bir mahalle. Zengin bir etnik kültür var orada. Evet. Türk, Kürt, Çingene ve Lazlardan oluşan. Ve hani çok iç içe yaşanmıyor belki ama çok kavga gürültü de yok. Çok öyle bir anarşi de yok. Ve ben oradan çok çokça beslendim. Ee, çok e, yani nötr bir mahalleye göre e, çok daha e, eğlenceli e, bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. E, bu şehir merkezinden sürülme, bu şehir Hı -hı. Merkezin, e, merkezinde yaşayacak insanları, insanları belirleme Hı -hı. E, olayı e, beni acayip e, üzüyor. E, çünkü e, şehir merkezinin sterilleştirilmeye çalışılması hı hı. hem yapısal olarak e, e, hem de e, yaşayan insanlar olarak sterilleştirilmeye çalışılması hı hı. bence e, övündüğümüz e, iş, çok kültürlü İstanbul hı hı. E, tanımını yok edecek. Hı hı. Bunu ben e, e, mesela Londra'da e, Londra'ya gittiğim zaman orada hissettim bu suyun Şehir merkezi öyle bir düzenlenmiş ki çok turistik. Evet. Hani hmm. Nerede yemek yiyeceğiniz, nerede hmm. müzeye gideceğiniz, nerede kalacağınız hmm. o kadar belli ki nereden uçağa binip gideceğiniz, hmm. orayı terk edeceğiniz çok belli ve o e, insana çok kısa bir e, şey veriyor, heyecan veriyor. E, Kısıtlama gibi hissediyor. Ondan sonra basit. artık çok tek düze geliyor. Hı hı. E, çok aynılık e, var. E, halbuki İstanbul'da bizim heyecanlandığımız nedir? Sultanahmet çok e, işte turistik bir yerdir ama hemen yani 6 e, sokak altta Kadırgaevi gidersiniz. Hı hı. E, bambaşka. bambaşka. bir e, günlük hı hı. hayat vardır. Hı hı. Ben çokça gezerim oralarda ve e, o e, o olayı e, hepimiz severiz. Ama burada e, şöyle bir durum var. İşte e, bunu zenginlik olarak Hı -hı. görmeyip bu etnisiteyi bir zenginlik olarak görmeyip e, çokça da aslında e, yönetimlerin e, edebiyatını yaptığı ee, ...çok kültürlülük işte bizim zenginliğimizdir <gülüyor> e, gibi geyiklerin altından aslında bir sürü e, yanlış işler yapılıyor. <gülüyor> ee, ben de Kuştepe'de bu kentsel dövüşün projesine karşı aslında e, naif bir e, <gülüyor> e, fotoğraf projesi yaptım. <gülüyor> <Yani>. Belgeleme <gülüyor> yaptım. Şöyle ki işte e, 6-8 ay kadar... 41 eve girdim. Bunların çoğu işte bu kentsel düşünme projelerinde yıkılacak olan hı hı. evler. Daha önceki ismini soylaştıran soyuları koymuştum çünkü soylaştırma kavramı kentsel düşünme projeleri hı hı, evet. içindeki hı hı. bir kavram. İşte yapı yapının, yapının soylaştırması, mütenağalaştırılması meselesi. Ama hani ne, ney mütenalaştırılıyor? Yapılar mı? Aslında Hı -hı. E, sakinler mi? Evet. E, kim soylu, kim soysuz, Hı -hı. kim Hepsi kentli? karışıyor değil mi? E, evet. Bunlar hiç... Kent nedir? E, evet, evet. Bence o kadar bunlar karışıyor ki Hı -hı. birbirine. E, bu kaostan e, aslında e, bir anarşi doğuyor. Hı -hı. E, i̇şte eziyet doğuyor. Çünkü... E, ...mesela işte oraya Trump Towers geldi. Evet. Bilgi Üniversitesi geldiğinde bir şekilde insanlar ilk önce garipsedi. Sonra etkileşim başladı ama hani Trump Towers mesela şehrin merkezine Hı -hı. ne getirdi, Kuştepe'ye ne getirdi... Ee, ...işte şehir planlaması hı hı. E, da nerede duruyor, Kuştepe nerede duruyor, Trump Tars nerede hı hı. duruyor. Bunlar hiç hesaplanmıyor, hiçbir şekilde e, düşünülmüyor ve sadece e, Kuştepe bir gene mahallesi değil tabii, e, çok kültürlü bir mahalle ama hani e, çoğu bilinçsiz e, e, şey tarafından. E, ne diyeyim? kalem yetkisi olan insanlar tarafından birçin gene mahallesi Hı. tanımı yapılıyor e, ve bu da kötü insanların olduğu bir Tabii mahalle. Maaşlarına gelir aracı kullanıldı. Bütün mahallelerde. Evet, yapılan. kesinlikle. Evet, evet. E, ve bunlar ne yapılmalı? Evet, ne yapılmalı? Evet. Bu mahalle iyileştirilmemeli. E, i̇yileştirilemez. Yok edilmeli. <gülüyor> Yok edilmeli. Evet, Çok doğru dediniz. Hep gördüğümüz o, bu. Maalesef. O yüzden de e, yani bu. E, e, olumsuz e, durumlar beni çokça e, hı hı. üzdüğü için böyle bir projeye hı hı. başladım. Peki şey burada çok e, çabuk geçmek zorundayız. Vakit Tabii daralıyor şey Mahremiyet ve teşhir. Şimdi aslında zıt kavramlar gibi ama o kadar içe ki burada. Evet. Çünkü e, çağımız da aslında mahremiyet, teşir çağı. Yani en yaşayan Doğru. işte Facebook olsun televizyon programları falan. Şimdi burada şey gibi geldi bana evlerini orada hani bu kadar böyle bir e, ...topluluk hani istemezler derken birdenbire seve seve teşhir ediyorlar. Şimdi bu teşhiri beni merak ettiğim şu. Şimdi burada bir kamusal alan, özel alan sınırı yok oluyor. Bu, evet. bu şey de birbirine karışıyor. Ama birbirine karışırken çok enteresan. Biz bunu kamusal alanların yok edildiği bir kentte yaşıyoruz. Yani daraldığı, evet. elimizden alındığı, özelleştirildiği bir kentte bu sınır kayboluyor. Şimdi burada bu kamusal alanla e, özel alan sınırının yok olduğu yerde... Bu teşhir bu ortaya çıkma bir talepker olarak mı yoksa kendini gösterme hani böyle bir işte soylular nasıl kendini gösteriyor öyle gösterme yoksa varlık olarak hani burada işte taleplerimizle yerinde kalmayla biz buradayız gibi bir bilinçli bir şey mi? Şimdi ben o şeyi merak ediyorum hmm. anlatabildim mi? Bir, bir evet, çorba çok güzel oldu ama. dediniz. Yo, yo, anladım. Ee, şöyle oldu. Ee, kesinlikle bir kere istekli değiller. Ee, Hı -hı. Çok zor oldu izinleri almak. Ee, hani beni doğup büyüdüm hala ama çok azını tanıyordum. Hı hı. Ee, şöyle bir durum var. Ee, herkes orada kentsel dönüşüm projesi yapılacağını bildiği için e, elinde teknik bir malzemesi olan kim gelse e, tehdit hı hı. olarak algılıyorlar. Hı hı. Fotoğraf makinesi varsa yani evet, işte tamam bu hı. E, hı hı. şeyin işte belediyenin hı hı. Öncü kuvveti gibi görüyorlar bu Hı, sefer. Ee, derdimi anlattığım zaman e, çoğu yalnız anladı. E, yardım etmek isteyenler oldu. Yardım da ettiler. Hani kendilerini çektirdikleri Hı. gibi başka bir e, akrabasının evine de e, götürdüler. E, sağ olsunlar. E, ama e, yani şunu diyebilirim ki e, mahremiyet e, bu tür mahallelerde bu tür e, durumlarda e, çok yüksekte ama insanların bir e, e, dertleri var, e, hı hı. sorunları var ve e, güven de duymak istiyorlar ve güveniyorlar da. Hı hı. Güven bence çok Önemli. artık hı hı. eski bir şey, e, çok... <gülüyor> E, ...klasik bir şey artık yani. E, güvenmeleri bile... ...benim için çok büyük Hı -hı. bir şey. E, ben ona layık olmaya çalıştım. E, ve... E, ...o güvenle birlikte bu proje... E, Hı -hı. E, ...meydana geldi. E, ama kesinlikle şey yapmıyorlar. E, kimse öyle... ...şey yapmadı. Yani ben... Ee, tamam, biz şimdiye kadar çok e, şey yaşadık, kendi içimizi kapalı Hı -hı. yaşadık. Hı -hı. Ee, bizi yıkmaya çalışıyor, e, işte bu mahalleleri yıkmaya çalışıyorlar. Biz kendimizi gösterelim e, şeklinde e, değil Hı -hı. kesin, Hı -hı. E, kesinlikle. Hı -hı. Sadece bir isyan ve üzün, üzüntü var. Ee, ha, yani biz Hı -hı. E, bizden elektrik alınıyor, su alınıyor. E, bir yatırım da yapılmıyor mahal, mahalleye. Ee, çoğu kaçak da değil hı -hı, tabii, ee, tabii, ama niye yani hı -hı. E, buralar sürekli işte bizi rahatsız ediliyoruz yani ve acı var, at değil mi? Evet, evet atılmak şimdi... isteniyoruz diye bir üvey evlat yani. Muamelesi görülmesinin Hı -hı. bir rahatsızlığı var yani. Şimdi ben kentin belleğine girip bir soruyu ortaya atayım. Vaktimiz beş dakika falan Aynen. kaldı maalesef. Şimdi şöyle bir şey. Kentsel dönüşümün yani alanlardan çıkan hafriyat götürülüyor. İşte bu çeperlere dolduruluyor. Yıkılan evlerin kurtarılamayan eşyaları çeperlerde. Yani mahrem olanda aslında... Kamyonlarla dışarıya atılıyor, ee, şey o boşluklarda darmadağın oluyor, ee, insanların anıları her şeyleri saçılıyor. Şimdi böyle bir şeyde acılar da ortaya çıktığında ve biz şey görüyoruz tabii yeni bir kent, yani o doldurulan alanlar üzerine ne bileyim e, kentler inşa ediliyor, işte maltepeye dolgu, yeni kapıya dolgu, böyle kentin belliği de yok ediliyor aynı zamanda. Şimdi. E, Kentin yaraları bu periferideki kabuk acılar. Sizce yani gördüğünüz şey kabuk bağlayacak mı? Yoksa bu acı hep devam mı? Yani ne, nasıl görüyorsunuz kentin geleceğini? Serkan önce senden alayım. Nasıl bir gelecek? Ee, iki üç cümle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok güzel şey. Yok, tabii, tabii. E, Bende şöyle bir etki yaratıyor. Çünkü en basitinden kent tanımlaması üzerinden yola çıkarsak, yani kent insanların, hemzimin bir ee, ...hemzemin bir yerde buluştuğu ve fikirlerini Hı -hı. paylaştığı bir e, alan olarak e, alışverişe geçtiği bir alan olarak tanımlayabiliriz. Bütün bu etkiler bu hemzeminleşme ve buluşma imkanlarını ortadan kaldırıyor gibi geliyor. Hem belleksizlik anlamında Hı -hı. hem de mekanın dönüştürülmesi evet. anlamında. Yani yedi kule dediniz yedi kule aslında e, oluşturulan yer... E, insanların şey özür dilerim tabii yeni kapı dediğinizde <gülüyor> insanların hemzemin e, e, kotta buluşmasını aha, aha, engelleyen ve fikir evet. alışmasını engelleyen bunun parainde siyaseti ortadan kaldıran evet. e, ve kamusal alanı ortadan kaldıran Aynen. yer olarak bu perspektiften bakarsanız bütün bu dönüşüklükler bütün bu e, yapılan e, büyük müdahaleler bütün bu kamusal alanı ortadan kaldırıp fikirlerin yaşarmasını ortadan kaldırıyor ve anlamında çok da İimsel bir tablo çıkamıyor diye. Değil mi? evet. Engin, sen ne diyeceksin konuyla ilgili? Ee, yani ben şunu diyeceğim. Ee, benim korktuğum biraz böyle New York gibi olacak. Yani bir Manhattan olacak. Ee, Maalesef. E, <gülüyor> lüks konutların <gülüyor> e, ve <gülüyor> şirket merkezlerinin olduğu bir merkez olacak. Ee, oraya belki sadece işte gezmek için gelinecek <gülüyor> ee, gerisi hep e, kenarlarda yaşayacak uh -huh, uh -huh. Ee, New İstanbul projesi de bunu gösteriyor evet, İstanbul'un Karadeniz kıyısı e, New uh -huh. İstanbul adında 3-4 milyon lira, milyonluk bir şehir olacak hatta işte e, onun şeyleri var hazırlıkları var e, benim korkum böyle keskin bir uh -huh, uh -huh. E, e, ayrım evet, durumu olacak maalesef, evet Evet, vaktimiz de olduğuna yazık ki konu bitmez. Ben çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ikinize de çalışmalarınızda başarılar, emeklerinize, sanatınıza sağlık. Çok sağ olun, tamam. Teşekkürler.